Kasem olsun ki insanı tam kıvamında yarattık. Dünyevi yanı, uhrevi yanıyla her şey olmaya müsait, istidat ve kabiliyetlerle donattık. İnsan bu haliyle her şey olabilir. Her şey olan Hazreti Muhammed gibi. Biraz evvel de aklıma geldi diyemedim. Miraç'ta Süleyman Çelebi onu aşikane hislerle ve dasitani hüviyette dile getirir. Yürü ki top senin, çevkan senindir bu gecedir. Semalar adeta Hazreti Muhammed'e bir meydan, bir saha olmuştur. Sallallahu aleyhi sellem. Topu kullanacak odur, çevkanı kullanacak odur. Kime söyletilir bu sözler? Meleklere söyletilir. Ve nitekim rivayet edilir. Öyle bir noktaya varılır ki Cibril i Emin şöyle der. Ya Muhammed, yürü bundan sonra yol senin. Bundan sonra yollar senin, ben bir adım daha ileri assam yanarım." der. Yollar Cibril için biter, Yob yollar Mikail için biter, yollar İsrafil için biter, yollar Azrail için biter. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Sırrıyla serfiraz, onu olduğu gibi temsil eden Hz. Muhammed ve onun gibiler için yollar bitmez. Tüm merad edenahu asfale safilin. İnsan bir kısım garizeleriyle, şehvetiyle, kiniyle, nefretiyle baş aşağı düşmeye namzettir. İnsanı baş aşağı düşmekten kurtaracak şey iman ve ameli saliktir. İlla alladin amen ve amelü salihat. Ancak iman edip salih amel yapanlar yani ala illiğine namzet olanlar yani nuru imanla nurdan helezonlarda tırmananlar. Yani Hz. Muhammed'in miraç yolunda sallallahu aleyhi ve sellem. Kavsiyeler çizip miraç yapanlar, onlar baş aşağı düşmeden masum ve mahfuzdurlar. Allah bizi öyle eylesin. Melekler sabra ihtiyaçları yoktur. Başlayın, hayvanın da sabra ihtiyacı yoktur. Ve burada bir noktaya dikkatinizi isram edeceğim. Biraz evvelki söz bunu bana ilham etti. Herkes imanın derecesine göre sabreder. Ne seviyede imanı yakalamışsa o seviyede sabırlıdır bu insan. Şayet bir insan hiç sabredemiyorsa, hiç sabredememe, Sabrla insan olduğu halde sabırla hiç alakasının olmaması, şu üçlü taksim içinde hangi kategoriye bu türlü insanları irca etmek icap ediyor? Onu insaf ve izanınıza havale ediyor. Sizi bu mevzuda düşünmeye davet ediyorum. Meleğin sabrı ihtiyacı yok, çünkü o alabileceği mesafeyi almış, yolları bitirmiş. Hayvanın sabrı ihtiyacı yok, çünkü öyle bir noksanlık var ki onda sabretse bile bir adım ileri atamayacak. İnsan sabırla âlâ illiğine namzet. Sabretmeyen insan, ibadetü taata sabretmeyen insan, Masiyete karşı koyamayan insan Bela ve musibetleri göğüsleyip göğsünde eritemeyen insan Zamanı sabırla aşamayan insan Dünyanın zinet ve debdebesi karşısında dişini sıkıp dayanamayan insan Hangi kategoriye dahil olur? Onu insaf ve izanınıza havale ediyorum. Bu önemli hususu iki ana mevzuda icmal edebiliriz. Dikkatinizi istirham ediyorum, mevizede taksimden çok sakınırım ama bazı şeyleri taksim içinde ifadede yarar olur. İnsanın hoşlanmadığı şeylere karşı sabrı ve insanın çok zevip arzu ettiği elde etmek için tahallük gösterdiği fakat haddi zatında Allah'ın rızası olmayan şeylere karşı yani sevdiği şeylere karşı insanın dişini sıkıp dayanması şeklinde İki, esasa irca etmemiz mümkündür. Ama tafsiline gelince, berat istihlal nevinden, mevizenin esasını teşkil eden bu rükünleri günahlara karşı dayanma, ibadet-ü taata karşı dayanma, musibetlere karşı dayanma, bir hadis-i şerifte İbni Ebi Hatim duayet ettiği şeyde, Dünyanın zinet ve debdebesine karşı da dayanma, bir başka işarete binaen bir diğer hususu da ilave edebiliriz burada. Zaman isteyen meselelerde acele etmeden, zamanın bu mevzuda can sıkıcılığına karşı dayanma. Vaktin müsaadesi ölçüsünde birer birer Rabbimin inayetine ve sizin de sabrınıza sığınarak arz etmek istiyorum. Masiyetlere dayanmak, günümüzün gençliği için çok önemlidir. Masiyete dayanma, ibadetin menfi yanıdır. Ha namaz kılmışın, ha bir haramı irtikap etmemişin. Haramın irtikabı zemini varken, haram işlemeye vasat müsaitken, ortam müsaitken, şartlar insanları harama çağırırken, her sokak başında bir münadi sizi harama harama diye davet ederken bütün bunlara kulağını tıkayıp harama girmeme, her girme imkan ve fırsatına rağmen harama girmeme o her fırsatın birisini her birini Allah Celle Celaluhu bir farzın bir vacibin yerine koyacak bir farz ve bir vacip işlemiş gibi size sevap kazandıracaktır. Önemli bir hususa dikkatinizi istirham ediyorum. Eskiden veli olmak için bir Erbayin iki Erbayin üç Erbayin bütün ferahizi yapmak, bütün haramlardan kaçınmak, haramdır diye şüpheli şeyleri terk etmek, hatta takvanın tarifi içinde bazılarına göre, şüpheli şeydir diye bazı mubahları dahi terk etmek suretiyle, Ancak takva adına bir şey yakalanabilir ve Allah'a dostluk hususu elde edilmiş olurdu Allah'ın velisi olurdunuz Allah sizi kendisine en yakın velilerden eylesin kıtmiri de arkanızda gördüğünüz gibi bunlar çok zor yapın bu zor şeyi inşallah ama gördüğünüz gibi zor bunlar günümüzde Müslümanca yaşamak çok zor fakat bu zorluk içinde veli olmaya, Allah dostu olmaya giden yollar çok kolaylaşmış. Size riyazi olarak arz edeyim. Evinizden çıktınız. Yüz defa iş yerinize, okulunuza, müessesenize, mektebinize giderken yüz yerde haram işleme imkanı karşınıza çıktı. Öyle bir vasatta yaşıyorsunuz ki adımın attığınız her adım başında, bir günah tuzağını kurmuş sizi bekliyor. Ve siz bu günahlardan hiçbirine Seyyidine Hazreti Yusuf gibi iltifat etmeden geçiyorsunuz. Hatta emsaliniz arasında pek çoğunuz itibariyle görüp tanıyıp bildiğim gibi tıpkı Seyyidine Hazreti Yusuf gibi Rabbis sicnu ehabbu ileyye mimma yetunen ileyh. Allah'ım Hapishane benim için bu kadınların beni çağıra durdukları şeyden daha iyidir. Allah'ım bir taraftan beni hapiste tehdit ediyorlar. Bir taraftan da bana zina ve kadınla münasebette bulunma teklif ediyorlar. Allah'ım benim böyle bir teklif karşısında benim için isteğim şudur. Hapishane benim için daha sevimlidir. Rabbis ve ahabbu iley mimma yed'uneni iley illa tasrif anni Ne olur, eğer bunları şey yapmayacak, beni hapse almayacaksan, bunların hilesini, tuzağını, komplosunu benim başımdan sav Allahım. Vay illa tasrif anni kaidehun. Eğer bunların keydini, hilesini benden savmazsan, as bu ihtimal meyil edebilirim, meyil etlemiş. İfta abidesi meyil etmemiş. Ben bugüne kadar dayandım. Fütursuzca uğradım geçtim. Günah kanallara akıyordu sağımda solumda bakmadım. Takıldıkları günahın içine çekmek istedikleri zaman gerildim. Bütün metafizik gerilimle haykırdım. Ma'adallah, innehu rabbi ehsene mesvai dedim. Fakat ihtimal ki her zaman aynı gücü gösteremeyebilirim. İhtimal yıkılabilirim. Beni ya al götür hapse koy. Senin için bu. Ya bunların hilesini sağ başımdan def et. Bu ikisinden birini yapma. Beni benimle baş başa bırakma. Bırakırsan korkuyorum. Mail gösterebilirim onlara. Günümüzde Yüzlercesiyle binlercesiyle Cennete talip Allah'ın cemaline talip Rıda ve Rıdvan'a talip Milleti için geleceğin renesansına talip Ayaklar altında ezilen İslam alemini Şehballar gibi yukarıda dalgalandırmaya talip Ümmetinin izzetini bayraklaştırmaya talip Senin için ilk şarttır İffet abidesi olman Günahlar karşısında serfuru etmemen evinden çıktın gideceğin yere gidiyorsun mektebine okuluna üniversitene iş yerine ağını kurmuş her köşe başında seni bekleyen günahlar karşısında Maazallah deyip geçeceksin Rabbis sicna habbu ileyya mimma yed'unen ile diyeceksin ve tavrının her biri senin şu tavırlarından her biri iki kutup arasında ki hesaplara sığmayan rakamlarla ancak ifade edilebilir sana sevaplar kazandıracak sen ibadetin bu menfi yönünden akıp gelen sevaplarla birdenbire amudu yükselecek veliliğin en yükseğini elde edeceksin belki kerametin olmayacak o da Allah'ın sana ayrı bir ihsanıdır çünkü en büyük ihsan ilahi kullarına ihsanını hissettirmemektir. Şımarıklığa girebilirsin. Kendini beğenmeye düşebilirsin. Kendini beğenmeye düşer de düşebilirsin. Gurura girebilirsin. Girer de kazanıyorum zannettiğin kuşakta kaybedebilirsin. Onun için en büyük ihsan ilahi ihsanını sana hissettirmemek, sana duyurmamaktır en büyük veli olacağında şüphe yoktur masiyetle Allah'ın inayet ve keremiyle en büyük veli olacaksın Hz. Yusuf muhakkak bağlı bulunduğu altın zincir içinde velilerin en büyüğüdür bir peygamberdir ama peygamberin Allah'ın dostu olma yani kulluğuyla mesafe kat etme kulluğuyla belli seviyeleri yakalama seyyidine Hz. Yusuf Şüphesiz bunların başında gelenlerdendir ki Allah Resulü bir gün Kendisine Kerim diyenlere karşı Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim Yusuf İbni Yakup İbni İbrahim'dir. Cevahir kadrini cevherfiruşan olan bilir. Yusuf'u öğrenmek istiyorsanız Hz. Muhammed'e sorun. Yakup öğrenmek istiyorsanız Hz. Muhammed'e sorun. Yusuf'u anlamak ancak böyle olur. İbn Kerim, Ebni Kerim, İbni Kerim, Yusuf İbni Yakub İbni İbrahim diyecektir Allah Resulü. O kulluk tavrını iyi ayarlamakla yukarıya doğru yükselen bir füze gibi füze hızıyla kullukta en son yörüngede yerini alır. Hakikat etrafında uçup durmaya başlar. Allah Resulü Kıstaslar üstü büyük insan. Takdirler üstü büyük insan. Takdirimiz budur. Ma'arafna ke hakka marifetike ya maruf demiş o Allah'a. Bağışlaşsa o mukadder ruh, mukaddes ruh. Ben aynı sözü onun için söyleyeceğim. Ma'arafna ke marifeti marifetike ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen hakkıyla bilemedik. Sen hakkıyla takdir edemedik. Hakkıyla yolunda olamadık. Ama sen... Kadir asın ve Kadir bilensin. Bir kere Muhammedur Resulullah diyenleri de ihtimal ki yollarda bırakmayacak. Ellerinden tutacak ve bulunduğun sahile çekeceksin. Cennet yamaçlarına, Rıdvan yamaçlarına, Cemalullah yamaçlarına çekeceksin. Ama ben bunların ötesinde ayrı bir şeyden sal arz edeceğim. İbadet bir buğdu, anneye babaya inkiyettir. Allah buyuruyor. Ve ubuddallaha ve la tusyriku şeyen ve bil Ben ve sonra anne baba diyor. Ve kadâ rabbuka allâ ta'budu illâ iyyâh ve bil validaini ihsane. hüküm verdi Allah. Değişmez mi hüküm? Allah'ın kararı. Allah'ın kararı şudur. O yüksek mahkemeden kararını ilan ediyor. Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz Anneye babaya iyilikte de dur olmayacaksınız Günümüzde hırpalanan irdenen, Bakım evlerine atılan Sahipsiz kalan inleyen, Kapı kapı dilencilik yapan Annenin babanın hukuku Allah hakkından sonra geliyor Allah Celle Celaluhu sanki bunu Peygamber hakkının önüne koymuş gibi Hukuk, annenize, babanıza inkiyatla da bu seviyeyi yakalayabilirsiniz. Kulların hakkına riayet ederek de yakalayabilirsiniz. Ama ben iffetle alakalı bir hususu arz ediyorum. Buhari, meşhur sahihinde birkaç yerde vakayı anlatıyor. Üç mümin, bir yerde yağmura tutulur ve mağaraya girerler, sığınırlar derken mağaranın kapısına bir taş yuvarlanır ve mağaranın kapısını kapatır. Taş öyle müthiş bir taştır ki üç insan omuz omuza verse zorlasalar açılacak gibi değildir. Çent defa bunu hocalarımızdan dinlemişsinizdir. Onlar da bağışlasın siz de bağışlayın. Ben ayrı bir husus arz ediyorum burada. Bunlar yesin başlarını döndürdüğü döndüreceği ümitsizliğin çepeçevre bir atmosfer gibi bunları saracağın birdenbire İşlerindeki imanla kanatlanırlar. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki iman elde eden adam kainata meydan okuyabilir. O taş ne oluyor? İstetseler Allah'ın inayetiyle o dağı bile tekmeleriyle yıkabilirler. İşte bu iman kendisini hissettiriyor. İrade kıpır diyor. Orada da yapılacak şeyler vardır. İrade hakkımı verin diyor. Ve iman coşuyor. Herkes hayatında yaptığı en güzel işi vesile ve vasıta yapıyor. Bir peyk yapıyor. Sırtına biniyor. Allah'ım bununla sana yükseliyorum diyor. Bahtına düştüm. Azametine sığındım. Senin meşiyet ve kudretine dahalet ediyorum. Hayatımda iyilik yoktur ama benim fakat şu işin iyi olduğunu zannediyorum, herkes hayatındaki bir iyiliği anlatıyor. Mesela ben Telmih'te bulundum. Bunlardan bir tanesi, anne ve babasını, hanımına ve evlatlarına tercihi ifade eden hayatındaki bir işi anlatıyor. Ve sonunda şöyle diyor, Allah'ım bu işi senin için yaptıysam ne olur bu taş kaysın diyor. Ve taş gül diye kayıyor bir miktar. İkincisi diyor ki Allah'ım tafsilatına girmiyorum bu iki hususun mevzumuza alakalı değil. Allah'ım ben birini çalıştırdım hakkını verdim almadı. Neden sonra geldi ama ben o hakkını nemalandırmış şu Sürüler meydana gelmişti. Bir daha geldi hakkını istedi neden sonra. Ben de bunlar senindir deyince benim de alay etme dedi. Onlar benim olmaz. Benimki bir taneydi. Alay etmiyorum dedim. Seninkini nemalandırdım. Aldı gitti. Allah'ım ben bu işi senin için yapmıştım diyor. Senin için yaptımsa gitsin bu taş Allah'ım. Fakat en önemlisi 20. asırda benim delikanlı kardeşlerim için çok önemli olan bir husus. Öbürü diyor ki Allah'ım diyor. Bir yakınımın kızı vardı. Bu kızı bir erkeğin bir kadını sevmesinin çok üstünde. Derin bir aşkla seviyordu. Önüne geçilmez bir aşkla. Beşeri bir zaaftır, bir boşluktur. İsterseniz bu küçük boşluğu takdis ederek, yıkıyarak, yuvarak, temizleyerek, pakümeti icra ederek ilk insan, ilk nebiye de götürebilirsiniz ve günaha girmiş olmazsınız. Zira böyle bir şey tabiatı beşerde vardır. Hem cinsine karşı alaka duymak tabiatı beşerde vardır. Bu bir avanstır nesil için. Ümmeti Muhammed'in çoğalması için tenakahı, tekaşarı, fəinni, ubahir kumuluma meyuml kıyame evlenin çoğalın. Kıyamet gününde ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim ben buyur. Bu garizi onun için verilmiş. Fakat bunu su eder, gayri meşru dairede kullanırsanız boynunuza ateşten halka bile taksalar az gelir. Fakat meşru dairede kullanır, gayrimeşru daireye zorlamalar gelince Beyhude yorulma, kapılar sürmelidir, maazallah der geçer gidersin Delikanlı bu aşkla seviyor, ben böyle bağlıydım diyor Ve bir gün çalıştım, kazandım, ettim Onu memnun edebilecek imkanlarla karşısına dikildim ve belki meseleyi gayrimeşru çizgide ele aldık, batılı tasvirden çok daha sıkılıyorum. Fiili durum kerte kalmış. Bir adımla fiili durum vuku bulacak. Orada o günah arkadaşının utandığını, hicab duyduğunu. Ben bu işi hiç yapmamıştım, Allah'tan çok haya ediyorum diyor. Sen haya edersin de ben de etmem mi diyor. Doğruluyor Fiili durum Saniye kalmış Arabaların çarpışması burun buruna gelmiş de Kaderin cilvesi Allah'ın himayesi Biri bir tarafa öbürü bir tarafa Çarpışmadan kurtulmuşlar Fiili durum bu bulmamış Ve orada iradesini göstermiş Çok zor Bana sormuşlardı bu hadisi tahlil ederken Eski talebe arkadaşlar Hocam bu üç sınıftan hangisi ileridedir? Gençler için, genç belki herkes için. Bu üçüncü sınıf çok ileridedir. Allah'ım ben bunu senin için yaptım. Yıllarca başka şeyi nefsim için yapmıştım ama o başka şeyler ben o fenalığın için atacağı kerteye getirmişti. Geriye dönebileceğim yerde dönememiş olan ben. O varyantların her birinde dönebilirdim. Mesela o amca kızım benden para istediği zaman geriye dönebilirdim. Hayır dediği zaman geriye dönebilirdim. Bunların hepsi geriye dönmeye müsaitti. Fakat öyle bir noktaya gelmiştim ki geriye dönmek belki mümkündü ama fakat çok zordu. İşte ben o dakikada sadece seni mülahaza ederek kalktım, doğruldum. Başımı yere koydum. "Allah'ım." dedim. Bunu senin için yaptım. Sen bilirsin senin için yaptım bunu. Eğer senin için yaptıysam Allah'ım gitsin bu taş. Taş kim oluyor ki bizim mağaramızın kapısını kapasın? Taş gümleyip gidiyor aşağıya doğru. Bir genç ayağının ucuna kadar günah geliyor. Adımını tam günah ağının içine atacağım. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذٰا مَسَّهُمْ تَا۪يفٌ مُنَ O ittika edenler, şeytandan tayflar çevrelerini sardı, şok tesirini aldı, bakışlarını bulandırdı, beyinlerini döndürdüğü anda birden Allah'ı hatırlarlar. Madem işlerinde takva duygusu var, şeytan tayflarına maruz kalınca Şeytandan bir tayfa gelip kıskıvrak onları kıstırınca tezek karu anarlar feydahumu derken gözleri birden bir açılır hakikaten nicahvan olurlar haktan ayan bir nesne yok gösüzere pinhanimiş her yerde hazır ve nazır saklı günah da ne demek ondan saklı da nasıl oluyor hani ahlullahtan birisine birisi Yerine birisini koyacağı zaman Bir türlü ona mürid arkadaşlarının gönlü razı olmaz Veli, mürşid, mürşidi hakiki Tasarrufundaki hakkaniyeti göstermek için onlara der ki Gidin birer kurban alın Ve hiç kimsenin görmediği bir yerde kesin getirin der Herkes gider, kendince saklı gizli bir yer bulur, keser getirir işte elin alemin irdediği, fakat şeyhin gözünü dolduran o mürit kimse o, gider kurbanı götürür, dolaştırır. Neden sonra herkes gelmiştir, kesmeden omuzlarında kurban şeyhinin yanına gelir. Kesmemiştir, herkes hayret eder. Hatta belki alay eder. Niye kesmedin derler. Herkes kesmiş, emre itaat etmiştir. Emre itaattaki inceliğin kazandırdığı şey vardır. Bu ise zahiren isyan etmiştir. Niye kesmedin oğlum Efendim sen şartlı kes dedin Öyle bir yerde kes ki Hiç kimse görmesin Ben ne kadar yer dolaştımsa Rakip ve müheymin olan Allah'ın olmadığı bir yeri görmedim Nerede keseyim ki orası Kimsesiz olsun Nereye gittimse orada kimse Vardı Kimsesizler kimsesi Ey kimsesizler kimsesi bize kimse ol Ey kimsesizler Kimsesi bize kimse ol Öyle derler halk arasında söz söze ilham kapılarını açıyor.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 Ey kimsesizler kimsesi Ama isterseniz çevirip şöyle diyeyim Ümmeti Muhammed bugün kimsesiz kaldı Ey kimsesizler kimsesi Bağırıp çağırmaya da üzüm yok Sen inancından yapıyorsun ama ben de o çığlığı tam otuz senedir Bağırımda boğmaya çalışıyorum <gülüyor> Evet ben sana kestirmeden Ela inna awliya Allah'ı la aleyhim ve lahum hakikatına yükselten yolu göstermeye çalışıyordum. Şu sağında solunda seni çepeçe çevre ihate eden günahlar girdabı içinde dahi Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağın, muhlis bir mü'min olacaksın, veli olacaksın, kapalı sandık gibi öteki aleme gittiğin zaman sermayen cihanları doyuracak kadar çok olacağı bir hususu elde edebilirsin. Allah yolunu asan eylesin. Günahlar içinde velayete giden yollara seni hidayet eylesin ve müyesser eylesin. Bu bir irade meselesidir. Masiyetlere, günahlara karşı koyarak, günahlar ve masiyetler karşısında eğilmeyerek, iki bükrüm olmayarak, Allah'ın en sevdiği kullar arasına girebilirsin. Seni Allah Efendimiz'le beraber haşredecektir. Eğer herkesi bir meziyetiyle belli bir zümre içinde haşretmesi bir esas olsaydı rahatlıkla söyleyebilirdim. Allah seni Hazreti Yusuf'la, Allah seni kifille haşredecekti. Allah seni altı aydır falan paşanın evinde kaldığım halde iki tane küçük kızı vardı. İkisini birbirinden tefrik edemedim. Çünkü bir kere daha yüzlerine bakmadım. Bir kerecik olsun yüzlerine bakmadım diyen yüce insanlarla, kameti bağlalarla haşredecektir bire velayeti yakalayacak, birdenbire o noktayı tutacaksın Allah'ın inayet ve keremiyle. Denecek çok şey olabilir burada, beni bağışlayın. Ama ben, irade ile alakalı bu dayanmanın, dişini sıkmanın, diğer yanlarını da arz edeceğim için size söz verdim. Onlara geçmek istiyorum. İbadet-ü taat. Kulluk yapacaksınız. Dişinizi sıkıp kulluk yapacaksınız, hakikatin geleceği ana kadar, Azrail Aleyhisselam'ın karşınıza dikileceği, emanetini ver diyeceği ana kadar. Yine düğüm düğüm sözler içinde emanet sözünü de ne güzel ifade eder, Allah'ım emanetini alacağın güne kadar bizleri emanette emin kıl. En büyük emanet nedir size biliyor musunuz? El alem ondan mahrum, küfür yobazları halinde şurada burada gezerken sizin kalbinizi onunla donattığı imandır. Teslimiyettir, tevekküldür ve bunun neticesi de dünya ve ahiret saadetidir. Allah o saadetle sizleri mesul eylese. Emanetini alacağına kadar, siz emanette emin olarak çalışacaksınız. Bir mümin ne yapar? Mümin, hayatının en büyük gayesi gibi namazını kemal-i hassasiyetle yerine getirir. Orucu bulunca sevinir. Zannediyorum öyle eda ettiniz. Zannediyorum giderken Ramazan'ı, son günlerini cidden hicranla yaşadınız. Ve zannediyorum hala teravihleri kaybetmiş olmanın, Arkada bırakmış olmanın burkuntusunu vicdanlığınızda yaşıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten nefis idi, gerçekten leziz idi, bir şimşek gibi çaktı ve gitti, bir hayal gibi uçup gitti. Ama niyetlerimiz, düşüncelerimiz bu ise o gelmese bile, bir kere daha onu yakalamasak bile Allah Celle Celaluhu onu ilelebet yakalıyor gibi bize sevaplar ve insanlarda bulunacaktır. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Yakin sana geleceği, ölüm gelip çatacağına kadar kullukta kusur etmeyeceksin. İbadetü taatta fütura düşmeyeceksin diyor. Tıpkı insan, kulluk hayatında bir ipten tutunmuş yukarıya doğru tırmanıyor gibidir. Tırmanır, tırmanır, tırmanır, bir yerde ellerinizi gevşettiğiniz an, yeniden sıfırdan başlarsınız. Oysaki kalbiniz inkişaf edecektir. Duygularınız duyarlı hale gelecektir. Belki istidadınıza göre gözünüz açılacaktır. Belki Allah kalplerdeki sırlara bir ihsan olarak muttali kılacaktır. Ama böyle döne döne giderseniz hedefe varamazsınız. Hep tırmanacaksınız merdivenlerden aşağıya. Sonra dikkatsiz adım atacaksınız. Sonra baş aşağı yeniden merdivenlerin dibine gelecek ve sıfırdan işe başlayacaksınız Bununla bir yere varılamaz Az gidersiniz, üz gidersiniz Dere tepe düz gidersiniz Yıllarca yol alırsınız Geriye döner bakarsınız Bir diz boyu mesafe kat edememişsiniz Onun için Hazreti Muhbiri Sadık Ahabbul a'mali ilallahı Edvemha ve inkal buyuruyor Amellerin Allah indinde En sevimlisi Hangi seviyede tutturulmuş ise Şayet o seviyede devamlı olanıdır. Sadece farzları yapıyor, revatibi ada ediyorsunuz. Allah aşkına bu seviyede olsun kusur etmeyiniz. Günahlardan kaçınmayı hayatınızın gayesi haline getirdiğiniz gibi ibadet-ü taatın hiçbirinde kusur etmemeyi de hayatınızın gayesi haline getirin. Sizi yaratan, sizi kendisine tevcih eden, Rabbinize ibadet edin. O sizi yaratmış, donatmış, lütuflarla, ihsanlarla serfiraz kılmış. Siz de o Rabbinize kusur etmeden ibadet taata devam edin. İradenin bir yanı, iradenin bir udu diyeyim ben yine. İbadeti taata karşı sabır. Dikkatinizi istirham ediyorum aziz kardeşlerim. Bazı şeyler vardır ki Bunlar Yerine getirilmek suretiyle Değerli bir yanı Fazilet bir yanı Hayra esas teşkil eden bir yanı olsa bile Esas onun nimet olması Onda devam etmeye bağlıdır Ne zaman namaz kılarsanız onun hayrından bereketinden istifade edersiniz. Birleri gibi demeyeceğim. Haftada bir kere Cuma namazına dahi gitseniz, Cumanın yümlünden bereketinden istifade edersiniz. Allah mahrum bırakmasın. Senede bir kere göstermelik için değil veya iki kere bayram namazına gitseniz, bayramın hayrından ve bereketinden istifade edersiniz. Burada kendi kendimize hükümler kesip biçmeyelim ama hayır her zaman hayırdır, el verir ki siz Bayrama giderken herkes gidiyor bizi gitmeyen bir insan olarak tanımasınlar diye gitmiş olmayın Bayram bayram olduğu için gidin Hiç olmazsa yahu Yahu hiç olmazsa Bu kadar ihsan ve lütuflarıyla bizi serfiraz kılan Allah'a karşı hiç olmazsa yahu gün, senede iki gün yahu, hiç olmazsa bu kadar. Bu ile gidiyorsanız şu benim tekrar ettiğim yahu'lar var ya, Allah'ın sonsuz inayet ve kereminden ümit edilir ki Allah onu hidayet etsin, sıratı müstakime ulaştırsın ve orada sabit kadem olarak yaşatsın. Fakat bu hayırların eksiksiz, kusursuz olması Devamlı olmasına bağlıdır Hayrın devam ve temadisine bağlıdır Bir şeyi tutturur Tavrınızı hiç değiştirmeden yürürseniz şayet Esas beklenen hayır işte ondan gelir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Değişik zümreler, değişik zaviyelerden değerlendirirler. Mesela Askerliğini askerler değerlendirirler. Bugün askerliği de bilgisayarlara veriliyor ve değerlendiriliyor. Çıkan netice dünyada eşi menendi bulunmayan bir erkanı her şeklinde çıkıyor. Mesela ibadeti taatını abidler ve zahitlere ait formüllerle değerlendiriyorlar. Yani kime abid denir, kime zahit denir? En büyük abidleri üst üste yığıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetinde bir yana koyuyorlar. Şahsen bir insan tarafından götürülen bu ibadetin çok ağır olduğu görülüyor ve burada da ona Sultanul Abidin diyorlar. Sen ibadet edenlerin de efendisi, sultanı, hükümdarısın diyorlar. Aile reisi olarak yine başta görülüyor Allah Resulü. Benim arz etmek istediğim şey o hangi meseleyi ne seviyeden başlatmışsa bitirirken müzikte olduğu gibi karar verirken aynı seviyede aynı perdede karar veriyor ve bu üstatlıktır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kullukta üstattır. Askerlikte üstattır. Devlet reisiinde üstattır. Aile reisliğinde üstattır. Allah'a kendini verme, ibadette erime mevzuunda da üstattır. İş menendi yoktur. Gecesini öyle süsler ki bir saat yatar, kalkar yeniden o geceyi ibadetle ihya eder, yine yatar, yine ihya eder, yine yatar, yine ihya eder ve bunun yanında ailesini öyle idare eder, öyle memnun eder ki hiçbir efendi tek hanımını bu seviyede memnun etmesi mümkün değildir. Çünkü hanımlarından bir tekinin bile muktezaibe şeriyet olarak gönül koymaları her zaman bahis mevzudur fakat gönül koyduklarına şahit olamıyoruz. Ama size nakletmişimdir. Rabbisine kulluğa kalkarken yanında yattığı dokuz günden beri belki ilk defa yanına geldiği Ayşe validemize Ya Ayşe müsaade edersen Rabbime kulluk yapmak için kalkıp namaz kılmak istiyorum. Ağzın şeker şerbet yesin. Bu ne anlayıştır? Bu ne idraktır. Çocuğu gibi yanında büyütmüş adeta. Sonra o gözünü açmış sevci olarak onu görmüş. Sonra hayat onda öğrenmişler. Her şeyi onda öğrenmişler. Dini diyanet onda öğrenmişler. Her şeyleriyle ona medyumlar. Ve sonra hayat arkadaşı. Bütün erkeklerin kulağı çınlasın. Hanımının yanından namaza ayrılırken bile. Ya Ayşe müsaade edersen Rabbime ibadet etmek istiyorum dolar annem. Ayşe validemizin iki gözü de dolmuş bir bulut gibi dolar. Ya Resulallah yanımda olmanı, döşeğimde beraberimde bulunmanı her şeye tercih ederim. Fakat seninle Rabbin arasına girmek istemem. Rabbinle baş başa. Ve kalkar başını yere koy. Allahümme inne a'uze ve kemin min sakatik ve bi muafetike min ukubetik ve a'udu bike mink رَبِّ لَا أَحْزِ سَنَانْ عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ عَزَّ جَارُكْ وَجَلَّ سَنَاءُكْ وَلَا يُحْزَ مُجُنْدُكْ وَلَا يُخْلَفُ وَعَدُكْ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكْ Allah'ım ben hikaye tarihiyle söyledim, eşrefi saati ise ya Rabbi hakikat olarak kabul buyur. Ve bütün bu cemaat adına, bütün beni dinleyen temsilciler adına, bütün ümmeti Muhammed adına seni sena ediyor seni tebjih ediyor seni tekbir ediyor seni tahmid ediyor ve senden af ve mağfiretimizi istiyoruz bizi af ve mağfiret eyle. O kullukta çok derindi. Geceyi öyle ihya ederdi. 3 aylar girince Ayşe validemiz oruç tutmadığı günü yakalamak çok zordu. Vaka öyle tabi bir insan idi ki o Bazen öyle zannederdiniz ki Allah Resulü Ramazan dışında hiç oruç tutmuyor. Bazen de öyle tutardı ki zannederdiniz hiç iftar etmiyor. O tabii hareket ederdi. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor dedirtmemek için döne döne yürürdü. Nurdan bir helezon içinde döne döne yükselirdi ve döne döne yürürdü. Adeta iz bırakmazdı. Şöyle böyle demelerine fırsat vermezdi. Ama sağda solda dökülen şeyler bile onun kulluğu adına, derin kulluğu adına bize fikir verecek mahiyettedir. Allah, ubudiyeti Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a bizleri bağışlasın. O kulluğa bizleri ulaştırsın. İradenin önemli yanlarından bir tanesi de kulluğa karşı dişini sıkıp sabretmektir. Zira o zaman bir kısım hakikatler sizin için inkişaf edecek. Belli bir seviyeden sonra, bütün insanlar şeytan kesilse, her birisi bir köşenin başını tutsa, her birisi dinin adına bir tereddüt, bir şüphe ağı kursa ve her birisi sizi o ağın içine çekecek oyunlar bulsa, iman benliğinizi öyle işleyecektir ki Allah'ın inayet ve keremiyle her zaman onu gözlerinizle görüyor gibi olacaksınız kulaklığınızla duyuyor gibi olacaksınız. Kalbinizin atışlarında onu dinleyeceksiniz. Hissiyatınızın dilinde onu duyup dinleyeceksiniz. İman o hale gelecek ki, derin kulluğunuz sayesinde şeytanın eli, sizin imanınızın taht kurduğu noktalara ulaşamayacak. Benzeri manayı söz sultanı ifade ediyor. Şeytanın eli o noktalara ulaşamayacak. Ama bu seviyede imanı yakalayabilmek, böyle derin bir kulluğa vabestedir. Gecelerinizi ibadetü taatla süsleyecek, ibadet adına dişinizi sıkacaksınız. Gündüzleri namazlarla gündüzünüzü donatacak, gündüzleri ibadetü taatla süsleyeceksiniz ve abid zahid olacaksınız. İbadet adına bakılınca diyecekler ki bu en ileride. Onun yolundakiler hep öyle yapmış, O'nun kulluğuna bakılınca da hep en ileride deniyordu. Bu hususu değişik vesilelerle ariz ve amik arz ettiğimden bir fikir vermek için üzerinde durdum, bunu da geçiyorum. Çünkü size vaat ettiğim şeyleri bitiremeyecek gibiyim. Ben musibetler karşısında, musibetler karşısında dayanmadan, darılmadan dayanma, musibetler karşısında küsmeden, gönül koymadan, dişini sıkma ve dayanma. Bir kere dayanarak şu dünyayı atlatma. Hiç sarsılmama. Rabbin ulûhiyetine razı olduğun gibi rububiyetine de razı olma. O sana bir şey öğretiyor. Rabbena billahi rabbâ ve bil-islâmi ve bi Muhammedin resûlâ. Evet ya Rabbi böyle yapıyoruz. rububiyetine razı oluyoruz. Din olarak İslam'ı bağırlarımıza basıyoruz ve peygamber olarak da Hz. Muhammed'den hoşludur sallallahu aleyhi ve sellem Bizi Rabbim onunla haş ve neşreylesin. Musibetlere karşı belalara karşı işini sıkıp Dayanacaksın Ehli dalalet seninle uğraşacak Süper güçler seninle senin milletinle uğraşacak Bütün bunlar karşısında tavır değiştirmeden dayanacaksın Çünkü daha çetinini yaşadılar. Eşeddü'n-nâsi belâen el-enbiyâ, sümme'l-evliyâ, sümme'l-emsal fel-emsal. Diğer rivayette eşeddü'n-nâsi belâen el-enbiyâ, sümme'l-ulemâ, sümme's-sâlihûn. Belanın en çetin en zorlusu evvela peygamberlerin başına, sonra Allah'ın ulemâ kullarının, rabbani olan alimlerin, Allah'a gönül vermiş ilim adamlarının. Ondan sonra da salihler veya diğer ifadeyle belanın en çetini enbiyanın sonra velilerin ondan sonra da derecesine göre halis, muhlis müminlerin başına gelir. Allah pek çok mümin kulunun başına bela yağdırır. Buna bu seviyeyi lütfetti Allah'ın. Meleklere karşı, ruhanilere karşı seviyesini fiilen ispat etmesi için Allah başından belayı yağdırır. Bir hadis-i şerifte rivayet ediliyor, zayıf da olsa. Deniyor ki Allah mümin kulunun başından belayı yağdırır, öyle yağdırır ki o günahsız hale gelir. Adeta cennetin yamaçlarında reftare yürüyor gibi bir hal alır. Öyle temizlenir, öyle arınır. Ötede artık Temizlenecek yanı kalmaz. Bütünüyle burada temizlenmiş olur. Bu zaviyeden ehli musibet öteye gittiklerinde yine hadiste buyruluyor. Etlerinin makaslarla doğranmasını çok arzu ederler. Keşke dünyada etlerimiz makaslarla doğransaydı derler. Ta musibete maruz kalan kimselere Allah'ın ihsan ettiği o lütuflardan ancak bu suretle ihsan edebilirim Ve yine zayıf bir rivayette. اِنَّ اللّٰهَ لَيُجَرِّبُ kema كَمَا يُجَرِّبُ اَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِنْنَارِ Herhangi biriniz potada altını ve gümüşü erittiğiniz ateşin üzerine koyduğunuz gibi Allah da Celle Celaluhu hamını hasından ayırmak için, kömürü elmastan ayırmak için, altını taştan topraktan ayırmak için, sizleri böyle tekrar ber tekrar imtihan potalarından geçirecektir. Elif la mim Ahasiben nasu en yütrekü en yekulü <gülüyor> amennâ ve hum la yüftenûn İnsanlar zannediyorlar mı? İman ettik demekle başıboş bırakılacaklar. Ahasiben nasu en yütrekü en yekulü amennâ ve hum la yüftenûn Ve fitneye, imtihana belaya maruz kalmayacaklar. Ve sonra kasemle velakad fetennal ladina min Allah. Kasem olsun ki sizden evvelkileri de biz çeşit çeşit imtihanlara maruz bıraktık. Em hasibtum en cenne ve lamma ya'lemi'llahu'l sabirin. musunuz hemen siz cennete gireceksiniz? Sabredenlerle etmeyenler. Sabreden mücahitler de mücahid olmayan ve sabretmeyenler birbirinden ayrılmadan, imtihana tabi tutularak ayrılmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz?" diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki siz defaatla eleneceksiniz. Ehli dünya size musallat olacak, eleneceksiniz. Ehli küfür musallat olacak, eleneceksiniz. Hastalıklar musallat olacak, eleneceksiniz. İkbal karşınıza çıkacak. Belki hizmet ederseniz ondan mahrum kalacaksınız. Sizi ne edecekler. Makam karşınıza çıkacak. Dine sahip çıkarsanız belki ondan mahrum edecekler. Siz dini duygu ve dini düşüncenizi ifade ettiğiniz zaman bir kısım makamlara getirilemeyeceksiniz. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen Allah diyecek yolumuza devam edeceksiniz. Musibetler karşısında eğilmeyecek, serfuru etmeyeceksiniz. Biz musibete maruz kaldık deseniz bile sizden evvelkiler bin katına maruz kaldılar. Yine onu da Kur'an diyor. Em hasibtum en tadkhulul cenne ve lamma ya'tikum meselul lazina halu min qablikum masat'humul ba'sa ve'd-dara ve zulzilu hatta yaqulir <gülüyor> rasul vel lazina amenu İşte orada ela inna nasrullah qarim. Sarsılacak Dırgalanacak, yerinizden yurdunuzdan edilecek, belalarla iflahınız sökülecek. Fakat yılgınlık göstermeyeceksiniz. Her şey bitecek. Bir adım atacak takatınız imkanınız kalmayacak. Şartlar aleyhinizde cereyan edecek. Zaman aleyhinizde akacak. Fakat yese düşmeyecek, pes etmeyecek, dimdik duracak avazınız çıktığı kadar Allah diyeceksiniz Meta nesrullah. ne zaman Allah'ın yardımı her şeyin bittiği sebeplerin bütünüyle sukut ettiği müsebbibül esvabın görüldüğü nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiyetin ettiği o noktada vicdanınıza fıslanacak Allah'ın yardımı yakındır, yese düşmeyiniz denecek. Ala inna nafsullahi Fakat siz bu kadar ırgalandınız mı? Bu kadar ateşler üzerinde gezdirildiniz mi? Bu kadar kafalarınızı ateşten taslar basıldı mı? Bu kadar canınıza tak dedi mi? Bu kadar hayattan bıktınız mı? Bu kadar usandınız mı? Nebiler gibi bu kadar sarsıldınız mı, onlarla beraber olanlar gibi bu kadar irkalandınız mı İşte o zaman Meta Nasrullah iniltinize karşı, çığlığınıza karşı Ela inna Nasrallahi karib Unutmayın, çok iyi bilin, Allah'ın yardımı yakındır Bir bahar bulutu gibi başınızın üzerinde dönüp duruyor Liyakatlı gönülleri çok yakın zamanda o ihata edecek Şimdiye kadar ağlayanları güldürecektir Güldür Allah'ım ağlayanları güldür Buraya gelirken o rahmet bulutundan yağmur yağdırdığın gibi Rahmetini başımızdan eksik etme Ülkesi köle ülkesi dönmüş İslam dünyası İnsanın kalbi çöllere dönmüş İslam dünyası Kur'an'ı sahipsiz kalmış İslam dünyası İlim yuvaları cehalet yuvas haline gelmiş İslam dünyası İslam dünyası diyorum Türkiye'yi levmetmiyorum İslam dünyası Çağıyla hesaplaşamayan İslam dünyası Muasırları karşısında daima oklabaz muasırları karşısında nakavt olmuş İslam dünyası Girdiği her oyunda kaybetmiş İslam dünyası Yağdır başından aşağı Başımıza şu anda yağmur yağdırdığın gibi rahmetini yağdır Allah'ım Yağdır Allah'ım Belki o kerteye gelmedik ama Meta Nasrullah kertesine gelmedik ama Biz kullarız sen sultansın Bize kusur yakışmıyor Fakat sana sultanlık İhsan sahibi olmak çok yakışıyor vallahi çok yakışıyor billahi çok yakışıyor tallahi çok yakışıyor bize müstahak olduğumuz şeyleri vererek bizi rüsva mi? sen sana yakışan ihsan ederek sana bir kere daha bu işler güzel yakışıyor dedirtti bize diyoruz yakışıyor şu camiyi şu gençlerle doldurmak sana ne de yakışıyor ne yakışıyor sana şu allah diyenler ne de yakışıyor sana çöle serpiğin tohumlar ne de yakışıyor sana baranın rahmeti başlarından indirmen ne de yakışıyor sana yakışıyor Ettiğin bu ihsanları ikmal etme fırsatını da bize ver şeriatı fıtriyede hayatı tekvniyede yani tabi attaki kanunlar içinde bize çok büyük insanlarda bulundun bu insanları tamamlamayı da irademize tefriz ettin. İrademizi gösterme, irademizi iradenle tecelline vesile kılmaya bizleri muvaffak eyle Allah'ın Ben istidradi olarak girdim buraya. Bela ve musibetlere maruz iseniz, sıkıntılar yollarınızda tuzak kurmuş sizi bekliyorsa, Bazıları elde etmeye çalıştığınız noktaları elde etmenize engel oluyorsa Bin bir engel ve gayle karşınıza çıkıyor Hakkınız olan yerleri tutamıyorsanız şayet Sizden evvel bunun bin katına maruz kaldılar O benim efendim Hepinizin efendisi Hangi vicdan vardır ki efendim derken o hoplamasın Bin katını çekti bunların ''Adeta çekmediği şey kalmayınca ona gel'' dediler, artık çekecek şey kalmadı. Daha dünyaya gelmeden, hayata gözlerini açar açmaz babası çoktan grup edip gitmişti. Fakir bir annenin yanında kalmıştı. Dede himayesine kalmıştı. Daha o günlerde ona ''Yetim'' diyorlardı. ''Yetim'' deyip horluyorlardı. Hakil gören bakışlar altında çocukluğunu yaşıyordu. Yaş dört müydü altı mıydı? Ağlamalı dört sene mi geçmişti, altı sene mi geçmişti? Isdıraplı altı sene mi geçmişti, yedi sene mi geçmişti? Daha 25-26 yaşında Anamız, anam, Amine'ye de gel demişti. O duyarlı insan, o hassas insan Yaşın otuzunda, kırkında Bizim hissedebileceğimiz o şeylerin hepsini o derin düşünceli, derin bakışlı, derin görüşlü insan anasının cenazesi başında hissediyor ve içi kan ağlıyordu, çekiyordu. Fasbir ve mahsabruke illa billah Sabret eyşanı yüce nebi Sabrın Allah içindir Sanki bu sözleri daha evvelden duymuş Sanki bu ilahi hitabe daha evvel muhatap olmuş gibi En dayanılmaz en tam şeyleri bağrında eritiyor Sinesine basıyor Yok ediyor Boğuyor ve söndürüyordu Hayatı canım çıksın Hep yoksulluk içinde geçti Allah bir gün dedesini de aldı Fakir bir amcanın himayesine girdi Mekke'deki müşriklerin koyunlarını güdüyordu İnsanlığın efendisi Varlığın raïsiyse gidi, meleklerin imrendiği insan, bir gün ashabiyle otururken ben şu adide falanın filanı koyunlarını çok gitti buyuracaktı. Ve talihli kadın, Hadice Tülkübranın kervanlarının başında muhafız olarak Şam'a gidip geliyor. Allah'la zahiri ittisalın hasıl olduğu, peygamberlikle serfiraz kılındığı günden itibaren belalar tahammül edilmez hal alıyor. Kendi derdiyle beraber Haşim derdi, Ali'nin derdi, henüz Müslüman olmamış Abd Ebu Talib'in derdi, Hatice Tül Kübra'nın derdi, inananların derdi, bütün bu dertler o sinesinde yaşıyordu, çekiyordu bir fe inne vaadallâhi hak Sabret Allah'ın sana ettiği vaat haktır Bir gün zamanı gelince vakti merhuni gelince O zuhur edecektir O da Allah'ın bu emirlerine imtisalen Göğsünü geriyor Dişini sıkıyor ve dayanıyordu Boykot yapıyorlardı Çarşıdan pazardan yiyecek alamazsınız Kuyruğa girseniz de alamazsınız Karnınız olsa da ağlamazsınız. En çetin dönemlerde başkalarının yaşadıklarının müzafı şiddet ve dehşetli, tetişli bir dönem yaşanıyordu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu girdabın içinde bulunuyordu. Kız alıp vermeden çarşıda pazarda şunu bunu almaya kadar her şey yasak edilmişti. Ama o göğsünü gerip katlanıyordu. Ve sonra Allah Celle Celaluhu O yarım himaye sahibi Ebu Talib'i de alacaktır Khadija Tül Kübra'yı da alacaktır Mekke'nin reisi görünen Ebu Talib'ten çekindiklerinden dolayı Bazı şeyleri açık yapmayan kimseler O günden sonra her şeyi açık yapmaya başlayacaklardır Geçtiği yerlerde başına taş saçacak Toprak saçacaklardır Belki de o günden sonra Kabe'nin dibinde en masum işi vazifesi ibadet yapmasına dahi müsaade etmeyeceklerdir ve bir gün bu ona o rakik kalpli insana öyle dokunacaktır ki başını kaldırıp bu Talib'i anacak ve şöyle diyecektir ma esra ma ya am ma esra ma ya am ne kadar da çabuk yokluğunu hissettirdin amcacığım ne demekti bu o inanmayan yoluna girmeyen amcası Abu Talip'ten başka demek o gün göksünü gelecek hayırli şemestiniz diyecek kimsesi yoktu. Ma asrâma vajettu faktekiya am yokluğunu ne çabuk hissettirdin ne süratle yok olup gittiğini bildim buldum diyecek ama katlanacaktır. Sonra yurdunu yuvanı terk et diyeceklerdir. O ince insan Kabe'de büyümüş Yerin göbeği olan Kabe'yi tanımış Ama çık git diyecekler Başını al git nereye gidersen git diyecekler O yıllarca Medine'de Kabe'nin hasretini yaşayacak Keşke sadece kendi hasreti olsaydı Ebu, Ta Ebu Bekir hastalıkla radiyallahu anh Kıvranırken Kabe'nin ishirini anacak, Kabe'nin tepelerinin adını söyleyecek, hasretini dile getirecek ve bu hasret yankı yapacak. Yine Hz. Muhammed'e çarpacak sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sinesinin vüsati bunu söndürecek. Yanından hiç ayrılmayan siyahi köle, Bilal-i Habeşi ile kıvranırken ah Kabe deyip inleyecek. Resulullah onun ızdırabını da vicdanında yaşayacak. Zeynep ölüp gidecek, Rukiye's'i ölüp gidecek, Ümmü ölüp gidecek. Dünyaya beş altı çocuğu dünyaya gelecek ama kendi vefat ettiği zaman sadece Fatıma'sı kalacak. Altı ay sonra vadeli, eceli gelmiş, vadesi müddetli. Altı ay sonra vefat edecek. Hazreti Fatıma kalacak. Allah bütün bunların hepsini ona tattıracak süt kardeşi amcası Allah'ın aslanı. Mekke'de kükrediği zaman bir kısım şom ağızların sesini kesiyordu fazla değil iki sene geçtikten sonra hicret-i seniyenin 3. senesinde Uhud'da o aslan amcasını da kaybedecek semada Esadullah yazılı olsa da kaybedecek çok ağlayacak adeta Nebi hiç şok olmamıştır Ama halimize göre bir at koyacaksak şayet Ona şok olma denir Ve parça parça Parçalanmış sağa sola saçılmış Niye yapmışlardı Arslanım onu bilemem O kime ne yapmıştı öyle yapmışlardı bilemem Kütükte doğranır et gibi doğramış bu parça şuraya bir parça da şuraya diye saçmışlardı. Bu ince Nebinin o kadar dikkatine dokunmuştu ki, onlardan 70 insanın kellesini alacağım demişti. Sesi bitmiş miydi, bitmemiş miydi bilemem. Sema'nın sesi duyulmuş. Cibril vahyine gelmiş ve ina kapdım ve bi bimethma u kapdım bih, ve in sabartım. لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Habibi zişanım, sevgili sultanım وَاَيْنَا Kaptum فَعَاقِبُوا bi مَا اُوْكِبْتُمْ Eğer onlar size bir şey çektirirlerse bir azaba-i kabaduçar olursanız siz de ancak o kadar yapabilirsiniz bire birdir dişe diştir, göze gözdür, kulağa kulaktır olacaksa bu olur siz bunun ötesinde yapamazsınız ama hiçbir şey yapmaz Sabreder Dişinizi sıkarsanız bu sizin için Daha hayırlıdır Diyecek Kalbinden ve kafasından Amcasına karşı Bir vefa hissi Bir vefa borcu olarak Arslanım Hamza'ya Karşı radıyallahu an. Ben de onlardan Şu kadar öldüreceğim Sözünden Allah Resulü vazgeçer hemen vazgeçer ve eğer bu parçaların şöyle ortalıkta kalması şuna buna tesir etmeseydi mesela nitekim kız kardeşi o arslanlar arslanı Safiye aslanın kız kardeşi Safiye koltuğunda kefeni bezi gömleği filan vardı cenazeye doğru koşuyordu Allah Resulü oğluna hitap etti Zübeyir ananın önünü al dedi Kadının tahammül edeceği gibi değil Bırak kardeşimi göreyim diyordu Allah Resulün emri deyince Madem emri ne yapayım Kefeni çıkardı verdi Kendi geriye döndü Bu nasıl frenlemedir Allah aşkına Bu nasıl dişini sıkmadır Bu nasıl sabırdır Bu nasıl tahammüldür Bu ne müthiş iradedir Sabır ders alacağı şekilde sabredenlerden sabır öğreniyor, öyle sabrediyorlar ki sabır ötesinde sabır olmadığını öğreniyor, öyle sabrediyorlar ki sabra ders veriyorlar, öyle sabrediyorlar ki o sabırla yer sekenesi değil semanın sekenesi haline geliyorlar. Bunların hepsi onun başından geçmişti ve o bunların hepsini Allah'ın inayet ve keremiyle göğüslemişti o kadar ki o devirde mezarı ziyaret ediyor bir kadın vefat etmiş oğlu çığlığı basıp ağlıyor vurunuyor dönüyor. biraz da cahiliyeden kalma bir adet bunu sahih hadis kitaplarında Buhari'de müslimde görüyoruz sizin göreceğiniz bir kitabı da söyleyeyim sabır bahsinde riyaz Salih'inde de görebilirsiniz Kadına diyor ki Allah Resulü ittaqillaha اللّٰهَ Allah'tan kork, sabret Böyle vurunup dövünmek doğru değil Kadın fahri kainat efendimizi tanımıyor اِلَيْكَ anni, Git başımdan Allah'ı seversin Benim maruzum kaldığım şeye sen maruz değilsin diyor Allah Resulü Kadını günaha soğumak, korkmamak için ayrılıp evine geliyor Sonra gelip diyorlar ki Sen ne yaptın biliyor musun? O Resulullah'tı? Aman ne yaptım ben öyle. Sonrasını kadın anlatıyor. Koşa koşa eve geldim. Başka emirler gibi onun kapısının önünde bekçi yoktu. Doğrudan doğruya evet aldım. Yanına gittim de diz çöktüm. Ya Resulallah seni bilememiştim ben öyle demezdim ben sana. Hiç der miyim ben? Allah Resulü buyurdular ki As sabr indes sadmetil ule. Sabır, musibetle ilk toslaştığınız andır sonra yumuşar zamanla alışırsınız musibet size ilk çarptığı an dişinizi sıkıp sabredebiliyor musunuz bir füze gibi velilik mertebeleri önünüzde hazır demektir uçup oraya veli olabilirsiniz genç arkadaş bir füze gibi füze hızıyla uçup veli olabilirsin veli olma yolları açıktır önünde kapılar ardına kadar açıktır fırsatı fevt etme yüklen kapılara ve veli ol Allah'ın nayet ve keremiyle vaktin olduğunu biliyorum ama bağışlayın diğerlerini de birer cümleyle arz edeceğim çünkü bir de size zamanın insanın sabrını delmesine karşı insanı çıldırtmasına karşı insanın dişini sıkıp dayanması bahis mevzu olan hususlar var yine irade yine sabır zamana karşı sabır tertibi umur içinde sabır bahar mevsimi tohum atmak içindir tohum atmadan tırpanı alıp tarlaya gitseniz kendi kendinize tenaffüze düşersiniz tohumu attınız rüşeğimler başını çıkardı yeşilken biçseniz tırpanlasanız bunu kendi kendinize tenaffüze düşmüş olursunuz tohum attıktan sonra bekleyeceksiniz Kılıçkaya yumurtaları koyduktan sonra 20 gün bekleyeceksiniz. Makineye yumurtaları koyduktan sonra bekleyeceksiniz. Civcivler meydana geldikten sonra yine bekleyeceksiniz. Sabırdır bu. Zamanın umurunda değil sizin dayanmanız. Fakat siz dişinizi sıkıp dayanacaksınız. Acele etmeyeceksiniz. İnne allaha le yutimmu amr. <gülüyor> Hatta seyir el min sanɡa ila htr maut, la yaxafin la Allah, wa la zib, a la gnamhi. Wakn kum, diyor ki, Kəbənin gölgesinde oturuyordu ve biz ösler üzerinde dövülen demirler gibi her gün üzerimize balyozlar kalkıp iniyordu ayaklarımıza ipler bağlanıyor sürüm sürüm sürünüyorduk çilenin bini beş para ve bunu da müslümanlar çekiyordu bu esir insan bu siyah insan o kadar canına tak demişti ki bunu da yine Buhari Müslüm naklediyor başına örtüsünü çekmiş Tabe'nin duvarının dibinde oturuyordu ''Ya Resulallah'' dedim, ''Bize dua etmez misin Allah yardım etsin?'' ''Allah'tan bizim için yardım talep etmez misin?'' ''Ela tastansiruna'' dedim, ''Ela ted'una'' dua etmez misin? ''Bize Allah'tan yardım istemez misin?'' Çok canı sıkıldı, belanın bin katına o ok katlanıyordu. zaf göstermemizden canı sıkıldı, döndü şöyle dedi, siz de yani belaya maruz musunuz? Kendinizi belaya maruz mu sayıyorsunuz? Sizden evvel bir insan inandığından ötürü alınırdı. Sonra bir hendeyin içine yatırılırdı. Sonra testereyle ortadan kesilirdi. Sonra da eti kemiğinden demir taraklarla alınırdı. Vallahi bu iş onu yine dininden döndüremezdi diyor. Ama bir gün gelecek diyor. Allah bu işi tamamlayacaktır. Okuduğum şey benim o fezlekeydi. Allah bu işi tamamlayacaktır. Sanadan Hadramut'a kadar Devesi üzerinde, Hevdeci'nde kadın Seyyahat edecek. Kendisine ilişilmeyecek. Hiç kimse hiçbir şeyden korkmayacak. Allah'tan başka Kimseden korkulmayacak. Belki çoban sadece koyunlarına karşı kurttan korkacaktır. Allah bu günleri size ihsan edecektir. Fakat siz acele ediyorsunuz. Fakat siz acele ediyorsunuz. Ekinler yeşilken tırpan kullanıyorsunuz. وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَعَجِلُونَ Vakti merhunu gelinceye kadar Zamanı merhunu gelinceye kadar siz size düşeni yapacak. Şer'i rububiyetin gereğine karışmayacaksınız. Ofu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Kulluk vazifesini yapın. Ben bana düşeni yapacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbinizin vaadinde hulf edeceğini mi düşünüyorsunuz? Allah celle celaluhu sizi yüzüstü bırakmayacaktır. Ama vakti merhunu geleceği ana kadar kulluktan dur olmayacak, sebat edecek ve bekleyeceksiniz. Bir tek şeyle müsaadenizle bunu arz edeceğim. Mankenvelerde görüyoruz. Zaviye'de kendisini ibadete vermiş, zuhur ve tecelli anını intizar ediyor. Gözünüzü ayırmadan beklerseniz olan olur. Bir hak dostu diyor ki beni bir kedi irşad etti. Gördüm ki avının deliğine gözünü dikmiş bekliyor. Av içeride oynadı ses çıkardı o da gözünü ayırmadan bekledi. Ben dedim nice olur benim halim. Hak kapısında bir bekleyen de benim. Gözümü kaparsam ne zaman avımı yakalayabilirim. Avının önünde bekleyen bir kedi beni irşad etti diyor. Dikkat etseniz çok kedi bulabilirsiniz. Ağını kurmuş zaviyede hak dostu bekliyor. İbadet üteat ediyor bekliyor, dua ediyor bekliyor, söylüyor bekliyor, inliyor bekliyor ve bir aralık içine bin nar arzusu düşüyor. Narın Arapçası bildiğiniz gibi Rumman, ben Rumman diyeyim bundan sonra bir Rumman arzusu düşüyor ne kadar bastırmaya boğmaya çalışsa da bu arzuyu arzu köpük gibi kabarıyor hep onun üstüne çıkıyor ve nihayet canına tak diyor gidip bir nar alıp yiyeyim de diyor bu arzumu bastırayım benim ibadiyetteki şevkimi bozmasın, huzurumu bozmasın zaviyeden iki adım daha atmış atmamış dışarıya arkada duvarın dibinde yatan bir adamdan bir ses duyuyor müthiş bir ses iliklerine kadar Adamda tesir icra edecek kadar içten, yürekten bir ses. Elhamdülillah ya Rabbi. Elhamdülillah ya Rabbi. Biz de diyebiliriz Elhamdülillah ya Rabbi. Çektiğimiz şeylere binlerce hamd olsun. Derviş geriye dönüyor bakıyor ki yara bere içinde duvarın dibinde bir tanesi yatıyor. Bu ses ondan geliyor. Dönüp hızlı hızlı yanına geliyor. Neydi diyor bu manalı hamdin manası böyle benim çıkmama rastlattırdın elhamdülillah dedin ne demek istiyorsun yani tepeden tırnağa yara bere içinde ne anlatmak istiyorsun ve Allah'a yakın bir insana yaraşı şekilde şöyle diyor dediğin doğru tepeden tırnağa uyuzun tepeden tırnağa yara ve bereyim fakat döndüğüm kapıda bir kere gözümü kapamadım bir kerecik olsun ruman arzusuyla rahmanı terk etmedim diyor nar arzusuyla Rahman'ı terk etmedin bir kerecik İçine düşün zaviyeyi terk ettin gidiyorsun bekle görelim Mevla iler. Neyler. neylerse güzel eyler vallahi güzel etmiş billahi güzel etmiş tallahi güzel etmiş Allah görelim netmiş netmişse güzel etmiş ettiğini güzel etmiş edeceğini güzel edecektir sıkın dişinizi hele biraz daha dayanın görün ne baharlar ihsan edecektir ne bulutlar gönderecek ne çimenler yaratacak Allah Celle Celaluhu inayeti sizinle beraber olsun lütfunu dur sizi sizi lütfedeceği şeylerle sevindirsin memnun ve mesr mesrur eylesin Lillahi Teala El -Fatiha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين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 يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير للعباد بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناه من صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب بدوائها وعافية الأبدان وشفائها وَنُورِ Değerli kardeşlerim, şu anda sizi ve bizi gören, bize bizden daha yakın olan, tefsirdeki bir tevcihle bize şah damarından daha yakın olan duyup hissettiğimiz şeyleri bizden evvel duyan ve bilen Hazreti Rakib, Hazreti Müheymin Hazreti Allah Celle Celaluhu niyetlerinizin derinliğine göre size kerem-i lutf İhsan ve inayede bulunsun ötede de hüsnü muameleyle ile sertiraz kılsın. Şu sıcak mevsimde, sıcak bir caminin içinde balık dişi gibi iç içe girmiş balık kulağı gibi iç içe girmiş, hayır ümit ettiğiniz bir şey etrafında toplanmış bulunuyorsunuz. Ara sıra dediğim gibi, alemin hevayi nefsine uyup başka yerlerde dolaştığı hengamda, eğlence yerlerinde kendilerine zevk aradıkları hengamda, bir yanıyla biraz da sıkıntı ifade eden, biraz ızdırap ifade eden sizin bu durumunuz ihtimal ki meleği alada çok değişik şekilde değerlendiriliyor. Kolay değildir. İnsanın demi damarı beden ve cisim derken, arzu ve şehvet derken insanın bütünüyle bunları aşarak biraz da sıkıntılar içinde nefsin arzularına sırtını dönerek gelip sabahın erken saatlerinden mescitte toplanması Allah'ın rızasını araması bir şey bulacağını ümit etmesi ben benim açımdan ümit ettiğiniz şeyi bulamayacağınızı düşünebilirim. Fakat sizi ve beni gören, dıştakileri ve içtekileri gören, hevayi nefsine uyanları gören, ruhuyla kanatlananları gören, iradesiyle şehbal açanları gören ve iradesi mefruç yaşayanları gören, Allah sizi eli boş buradan çıkarmayacaktır. Ona da zannın kabidir düzannem kabidir. Aslında muhakkak bir zaman için biz dünyada sıkıntı çekmek, ruha kendi gücünü ve kuvvetini kazandırmak, kalp ve ruhun hayat seviyesini yakalamak, bedenin altında kalıp ezilmekten kurtulmak için bulunuyoruz. Bu sıkıntılar onun için potada taşın toprağın altın olması gibi bin bir sancıyla kömürün elmasa inkılap etmesi gibi bin bir sancıyla denizin derinliklerinde mercanların var olması doğması gibi bizler bir düzine ızdırap çekmek Yer yer kalbimizde burukluk ve burulmuş dudaklarımızla ızrapla inlemek için bu dünyada bulunuyoruz. Bu muvakkat hayatta cenneti kazanacağız. Ebedi cenneti, onun inayetiyle. Eğer bizim hayatımızla cennet kazanılacaksa, az bir şey verip çok şey alacağız demektir az şey verip çok şey alma dünyada biz böyle bir alışveriş görmedik. Böyle bir akte şahit olmadık. Allah niyetlerimizdeki çokluğu, niyetlerimizdeki ölümsüzlüğü, niyetlerimizdeki ebediyet şuurunu alıyor ve inşallah bize ebedi saadet, ve ebedi mutluluk verecektir. Biz 60 senelik, 70 senelik gelip geçici hayatla cennete talip değiliz. Eğer binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca, milyarlarca sene yaşasaydık ve bize her gündenseydi ki cuma günü şu caminin kubbesi altında sıcakta bir araya geleceksiniz. Ter dökeceksiniz. Birbirinizin terini koklayacaksınız. Biz bu ilel ebed hayat içinde bu işe gösterecek. Lebbeyk Ya Rabbi diyecektik. Şu anda Medine'nin, Mekke'nin dağı taşı sırtında bembeyaz urbalarıyla bu mübarek kelimelerle çınlıyor. Vadiler tın tın ötüyor. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk! Lebbeyk Allahümme Lebbeyk! Bir kesik ses, bir kısık kırık nefes, bir kırılmış mızrap, çok uzaklarda, o da Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyor. Lebbeyk diyenlerin Lebbeykleri arasında sesimizi, soluğumuzu ve kırık mızrapla duyurmak istediğimiz nameleri duyan Rabbim onlar arasında kabul buyur. Biz muvakkat bir hayat içinde ebediyete talip insanlarız. 60 sene verecek. 60 trilyon sene mutlu bir hayatı satın alacağız. Kesretten kinayet dedim, Ebediyet rakamlarla ifade edilmez. Siz matematiğin dar kalıpları içinde bazı şeyler hakka karşı eda edecek, bazı şeyler vereceksiniz. İki kutup arasındaki rakamlara sığmayan şeyler alacaksınız hendesi ölçülerle dahi kabili tarif ve muvazene olmayacak şeyler alacaksınız Allah'tan çünkü siz sınırlısınız çünkü sizin imkanlarınız da sınırlı iradeniz de sınırlı gınanız da sınırlı fakat o her şeyle sınırsız o namütenahim siz mütenahisiniz. Siz size göre vereceksiniz. O da kendine göre verecek. Dilenciler ellerinde bir testi taşırlar. Sultanlar onların gönül bağ ve bahçelerini ırmaklar bağlarlar. Elinizdeki testiyi kırmayın. Hayatın sonuna kadar onu götürmeye azimli olun. Öteye belki bir testiyle varacaksınız. Ama cennet çağlayanların niye garaları unutturacak. Tortum şelalelerini unutturacak. Cennet çağılayanların size bahşedildiğini göreceksiniz. O çok lütufkardır. Beyazdi istaminin dediği gibi gönlümün imbisata uğradığı anlarda senin engel rahmetini söylersem sana kimse ibadet etmez diyesim gelir ara sıra. O öyledir. Zaten kendi de öyle diyor rahmeti rahmetî sebekat alâ gadabî'' ''Sözüne, ifadene, beyanına kurban olayım. Benim rahmetim gazabımın önündedir.'' Siz bu rahmete dilbeste olmuş, az bir sıkıntıyla, küçük bir terle cennete tanipsiniz Zannediyorum işin büyüğü de düşse onu da yaparsınız yaptınız. Kökünüzde büyük işleri yapma karakteri var. Siz cihanı fethettiniz. İnsanlığın zimamını elinize geçirdiniz. Asırlarca asırlarca zirvelerde durdu, bütün insanlığı idare ettiniz. O ne mutlu idareydi. Melekler gıdda ile bakıyorlardı. Alem o idareye muntazırdı, bekliyordu. Bulmuştu ve mesuttu. İş düşerse, siz daha çetinini, daha aşılmaz gibi görüneni de yaparsınız, onun inayeti olduktan sonra. O, mana ve tecelli olarak sizin gönüllerinize taht kurduktan sonra. Zaten onu ararsanız, gönüllerinizde arayın. Hz. Hakk'ın ölümsüz ifadeleriyle, sığmam dedi halk arzu semaya, Kenzem bilindi dil madeninden. Bir hazine gibi derinden derine kalbinize baksanız onu duyar, onu hisseder, kendinize çok yakın hissedersiniz. O sizin gönüllerinizin tecelli ve zuhur itibariyle en aziz ve sizin de ona teşkil olduğunuz misafirdir. Misafirdir. Ama hadizatında biz ona misafiriz misafiriz Allah'ım sana, bu dünyada misafiriz, anne karnında misafirdik, doğduk dünyaya geldik, gençliğimizi sana misafirlikle geçiriyoruz, olgunluğumuzu sana misafirlikle geçireceğiz, yaşlılığımız bir misafir olarak yine sana uğrayacak ve bir gün bu misafirlikler, bu yolculuklar bitecek, sana kavuşacağız. Hasretle yandığımız bu dünyadan Hicranınla Yandığımız bu dünyadan ayrılacak iliklerimize kadar Vuslatın azlarını duyarak Sana kavuşacağız Ve işte bütün bunlar için Şu muvakkat Sıkıntılara katlanıyoruz Az veriyor Çok almak istiyor Mütenahilena mütenahiye Talip oluyoruz Sınırlıları veriyor Ver sınırsızı çünkü senin senin hazinelerin vermekle bitmez. Bize vereceğin her şey senin hazinelerinde deryada katre kalır. Nasıl ki Ülül azm bir peygamber, Seyyidine Hazreti Musa senin ilmini insanların ilmiyle mukayese ederken şöyle demişti. Veya Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya "Ey Musa, senin ve benim ilmim Allah'ın ilmine nispeten şu denizi gagal gagalayan, gagalayıp da gagasına bir damla su bulaşan kuşun gagasına bulaşan şeyle deryada kalan suyun birbirine nispetine ise senle benim ilmimiz Allah'ın ilmine nispeti öyledir. O Allah'ın serveti de bizim servetimize göre öyledir. O Allah'ın rahmeti de bizim rahmetimize göre öyledir. O Allah'ın gücü ve kuvveti de öyledir. Ali Allah'a talip olan aynı zamanda cihanlara talip olmuş sayılır. Allah'a talip olan ebediyete talip olmuş sayılır. Siz bu muvakkas sıkıntılarla kemküm bir mevizecinin kulak tırmalayan sözlerini dinlemiyorsunuz. Sinelerinize taht kuran hakkın rızasını kazanmaya çalışıyorsunuz. Aslında sizin erken saatlerde camiyi doldurmanıza mukabil ben de koşup içinize geliyorum sizinle beraber işte onun zirvelerde sayılan o hoşnutluğunu kazanmak için. Hepimiz onun o hoşnutluğunu kazandık.